يا أيها الذين آمنوا تقووا الله حق تقاته ولا تموتون إلا أعداء مسلمون يا أيها الناس تقووا بكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها ذر جها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء تقووا الله الذي تسألون به والأرحام يا أيها الذين آمنوا تقووا الله لقول قولا صديقا يصلح لكم أعمالكم ve yarfillah konum bu novakum. Ve men yuti 'anha wa rasulahu faqad faza faza 'azima. Amma ba'd fa hadi hadi sallallahu alayhi wa sallam değerli kardeşlerim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 dinin anlatılması merhalesi Hicr suresinde anlatılıyor kardeşlerim Hicr suresinin ayetleri ile başlıyor bu merhale o ayetlere bir göz atalım وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضَ وَمَا huma اِلَّا hak biz gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık gerçek olarak yarattı. diyor Allah Azze ve Celle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 ve en iyi bilendir. Yani kimin ne olduğunu, kimin iman edip, kimin iman etmeyeceğini en iyi bilendir. Ve le gad saban min seba'an minel metâni vel Kur'an'el Yemin olsun ki biz sana yedi tekrarlananı verdik diyor. Ve büyük Kur'an'ı verdi. Yedi tekrarlanan ne? Yedi defa tekrarlanan nedir? Fatiha Kim biliyor? Fatiha. Fatiha. Fatiha Suresi. Maşallah çok güzel. Buna yani Fatiha Suresi'ni aynı zamanda 7 tekrarlanan dedi. Fatiha Suresi'nin ayet-i kaç kaç tane ayeti var? He? 7. Aynı zamanda aynı zamanda ne yapıyoruz bu Fatiha Suresi'ni? Her rekatta, her namazda, her vakitte, her nafilede tekrar ediyoruz değil mi? İşte burada Hicr Suresi'nde Fatiha Suresi'nin verildiği işaret ediliyor.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 ve büyük Kur'anı verdik. Lahtemüddin, aynen ki İlahi Muhammed Tanabihi ezvajen minhum, onlardan, o müşriklerden, o dünya ehli kimselerden kat kat verdiğimiz, sınıf sınıf metalandırdığımız, faydalandırdığımız kimselere, kimselere gözünü dikme. Walla tahsan onlara üzünme de. Waqfid waqfil minel min <gülüyor> Müminlerine böyle rahmet kanatlarını gel. Onlara merhamet et. Onlara acı. Ve kul inni ennabîlün mu'bin ve de ki ben apaçık bir uyarıcıyım. Ben sizi uyarıcıyım. İmzar kardeşlerim, Allah azze ve Celle'nin azabından, onun ateşinden, cehenneminden sakındırmadır, korkutmadır. Ben apaçık bir uyarıcıyım de diyor. Kema enzel ne alal mukatesemin daha önce parça parça olmuş, fırka fırka olmuş kimselere indirdiğimiz gibi el nedeine cəlil Qur'an adiin onlar Kur'an'ı param parça yaptılar, parçalara ayırdılar. Fıvarab bikelenes elen nehm Rabbin'e yemin olsun ki onların hepsine soracağım Amma kenu ameliyün yapmış oldukları şeylerden. Festa bi ma tu'mar ve a'rid anil müşrikîn. İşte burası. Festa bi ma tu'mar. Emrolunduğunu yap. Ve i̇şte müşriklerden yüz çevir. Şey. Bu ayetle artık davet davet cehre, açıktan yapılmaya başlandı. Allah azze ve celle'nin bu ayet-i kerimesiyle. İnne ke fe'naken Sonra bakın, sonra teselli geliyor. Biz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 ye ce'alun ma'allahi ilahan akara yani bu alaya alan kimseler yani müşrikler Allah'la birlikte başka ilahlar edinirler fesef ya'lemun onlar ileride bileceklerdir yani yaptıkları işin ne olduğunu bilecekler. Ve lekad na'lemu enneke yadequ sanru kebima yaqulun elbette biz biliyoruz ki söyledikleri şeyden dolayı senin göğsün daralıyor. Yani sen sıkılıyorsun.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 İman edenler onların kalpleri Allah'ı zikir ile mutmain olur. Ela bi zikri Allah'ı zikir Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikir ile mutmain olur. Allah Azze ve Celle de Resulü orada? Tesbihi ve zikri emrediyor. Ve'bud Rabbeki hatta ye'tiyekel yakin Ta ki yakin Yani ölüm sana gelinceye kadar Ölüm sana ulaşıncaya kadar Rabbine ibadet. Yorulmak yok. Dinmek yok.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 Evet değerli kardeşler. İşte bu ayetlerle açıktan davet başlıyor. İslam'ın sırrı daveti cehriye. Gizli daveti açıktan davete dönüşüyor. Abdullah ibn Mesud radıyallahu an diyor ki bu ayet-i ile ilgili "Fas bi ma tu'mur" emrolunduğun şeyi yap ayeti gelinceye kadar aleyhisselatu vesselam gizli davete devam etti.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 kelimelerini konuştukları şeyi ile e, hakkın arasına ayrı. Yani onları tevhide çağırarak, o müşrikleri artık davet açıktan oluyor hani o müşrikleri tevhide çağırarak hakkı kabul edenle etmeyenin arasına ayrı. Parşalah manasında. Birinci mana bu. İkincisi ise bi بِمَا تُعْمَرْ Yani açıktan onlara davet yap. Yani. Her iki mana da burada geçerlidir ait kelimenin bu kelimesi yani ıstâ kelimesi her ikisine de caridir. Her iki anlamda da kullanılabilir. Evet. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam kardeşlerim bu ilk cehri davete yakın akrabaları hısımları ile başlıyor. Çünkü Allah Azze ve Celle ona böyle emrediyor.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 Boyun eğerek aknavalarını topluyor. Buhari'de gelen, sahihi Buhari'de gelen bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam Safa Tepesi'nin üzerine çıkıyor. Safa Tepesi Mekke'ye, Kabe'ye daha doğrusu, Kabe'ye e, yakın tepelerden birisi. Onun karşısında da ne var? Merve var. Safa ile Merve. Bilirsiniz.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 Yani sen doğru sözlü bir insansın Tastlıyor ha. Sonra <gülüyor> Ali sallallahu diyor ki: "Finni nadirul lakkum beyne yedi adabun şedit. Ben sizi, sizin için önden gelecek şedit bir azaptan sakındırıyorum, uyarıyorum." diyor. Yani cehennem azabından. Böyle yaşamaya devam ederseniz demek istiyor adeta, şiddet bir azaptan sizi sakındırıyorum. Ebu Leheb ne diyor? Tebben leke sa'irel-eyyam. Diğer günlerinde kahrolasın diyor. Subhanallah Ebu Leheb. Aleyhissalâtu vesselâm'ın amcası. Bizi bunun için mi topladın diyor. Mutakiben Tebbet suresi. Hemen hemen hepimizin bildiği Tebbet suresi inzal oluyor tebbet yeda da ebi ve veteb ebu leheb eli kurusun yahud kahrolsun ve veteb kurudu da ebu leheb eli kurusun kurudu da ma aghna anhu maluhu ve ma malı da kazandığı şeyler fayda vermedi sayasla nara va te leheb alibi olan ateşe atılacak وَمْرَأَتُهُ هَمْمَالَةَ الْحَتَبِ Karısı da odun taşıyıcısı olarak فِي جِيْرِهَا حَبْلٌ مِنْ <مِّمَّسَل> Boynunda böyle hurman bir ip, ol, ip olduğunu halde o ikisi de ateşe gireceğini söylüyor Allah Azze ve Celle. Neden biliyor musunuz? Bu Ebu Leheb'in karısı ve Vesselam'ın geçeceği yerlere diken düşermiş, diken. Böyle eza edermiş, Subhanallah.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 Müslüm'de gelen bir başka rivayette ise Aleyhissalatü Vesselam kardeşlerim bu ve endir aşiretekel akrabin yani yakın akrabalarını uyar ayet kelimesi geldiğinde Aleyhissalatü Vesselam topluyor Kureyş'i hem fert fert hem de topluca onlara inzar yapıyor. Onlara de bulunuyor. Diyor ki Ey beni kalp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 Ya beni Abd Manaf, Ey Abd oğulları, nefislerinizi ateşten kurtarın. Ya Fatıma tu, engizu, en, en nefsek'e an Nefsini ateşten kurtar. Bizatihi Fatıma radıyallahu anhâ'ya da bu tebliği yapıyor. Onu da ihtar ediyor. Ben sana herhangi bir şeyle fayda sağlayamam. Ben ancak sizin için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 Ama, ama bizim, onların daha doğrusu bizim üzerimizde bir hakkı var. Eğer bir şeyler biliyorsak anlatmak zorundayız. Sıla, sıla yapmak, ziyaret etmek ve onları hak dini güzellikle, güzel bir üsluple ulaştırmak zorundayız. Allah-u Teala bu üsluğa bize yardım etsin. Evet, aleyhissalatü vesselam. İşte böyle ilk yakınlarıyla en ya, e, kendisine yakın olan kimselerle davete başlıyor. Bu hususta birçok hadis var. Bununla ilgili bir başka hadiste kardeşlerim diyor ki aleyhissalatü Ey Kureyş topluluğu iştera enfusakum la nar iştera enfusekum ugni ankum şeye, nefislerinizi satın alın ben size hiçbir şeyle fayda sağlayamam. Ey Menaf, Abdü Menaaf oğulları. Ben size bir şeyle fayda sağlayamam. Ey Abbas bin Abdul Muttalib, amcasına sesleniyor burada da. En yakınları. Ebu Leheb'e seslendi. O ne yaptı? İmtina etti. Hatta hakaret etti geri dön Abbas'a sesleniyor. Abbas radıyallahu an. Ey Abbas, ey amcamın o amcam diyor. Ben sana hiçbir şeyle fayda sağlayamam.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 Eve gidiyorlar. Sonra <gülüyor> Ebu Zergıfari hiçbir şey sormuyor. Gizliyor kendisini. <gülüyor> yani o Nebi Aleyhisselatü Vesselam hakkında, o çıkan e, haberler hakkında hiçbir şey sormuyor. Sabah oluyor, erkenden mescide gidiyor Ebu Zergıfari. Hiç kimse de ona o haberlerden bahsetmiyor, kendisi de sormuyor. Bu şekilde günleri geçiyor. Sonra bir ara yine Ali Radıyallahu Anh onun yanına uğradığında diyor ki, bu yabancı adam hala mekanını, yerini, yurdunu edinmedi mi diyor? O da hayır diyor. Ondan sonra Ali Radıyallahu Anh ona diyor ki, senin işin durumu nedir? Yani niçin geldin diyor? Bu beldeye, bu Mekke'ye seni getiren nedir? Diyor. Zer de eğer diyor, kimseye söylemezsen, gizlersen sana söylerim diyor. O da tamam diyor. Ondan sonra diyor ki ben diyor kardeşimi gönderdim. Bu beldede Hakk'a davet eden Nebi adında birisi daha adı. doğrusu. Nebi diye iddia edilen bir kimseyle karşılaşmış. Onun hakkında bilgi sormaya geldim. Diyor. Onu araştırmaya, onunla karşılaşmaya geldim. diyor. Adı radiyallahu Allah da diyor ki sen rüşte erdin. Yani hidayeti buldun diyor.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 Aleyhisselatü Vesselam'ı görünce diyor ki bana İslam'ı anlat. İslam nedir bana bunu anlat diyor. Aleyhisselatü Vesselam da ona İslam'ı anlatıyor ve hemen oradan Müslüman oluyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam şimdi sen ailen yanına dön. Ve benim diyor ortaya çıktığım haberin al, alıncaya kadar sakın çay atma. Ailen yanına dön. Yani durum sıkıntılı diyor. Ben o, ne zaman ortaya çıkar, açıktan yaparsam o zaman geldi. Şimdi ilk belden dön diyor. ne diyor? Hayır, vallahi diyor. Vallahi bu Mekke'nin ileri gelenlerinin önünde bağıracağım, İslam'a haykıracağım diyor. Allah'u okur. Onların diyor, önlerinde, onların önünde, ileri gelenlerin önünde İslam'a haykıracağım. Ve doğru mescide gidiyor. Kureyş,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 Şu sabiye haddini bildirin. Sabi demek dininden dönen, yani atalarının dininden dönen kimseler. Ona haddini bildirin diyorlar ve hepsi üzerine çullanıyor, dövüyorlar. Öyle ki baygın yere yattım diyor. Hiçbir şeyden habersiz. Kalktığımda böyle kanım donmuştu diyor. <gülüyor> Donuk bir vaziyetteydi. Sonra diyor, orada diyor.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 Alın birini, ötekine nikahlayın diyor. Hakaret ediyor yani kadınlara. Onlar da hiç oralı olmuyorlar. Geçip koyu gidiyorlar. Tavafa devam ediyorlar. Tekrar geliyor. Geliyorlar Ebuzer'in yanın yanına. Yani şöyle tasavvur edin. Belki gitmeyenler olabilir. E, televizyonda görmüşsünüzdür. Tavaf ederken Ebuzer de bir köşededir. O tavaf esnasında dönünce onun <gülüyor> yanından geçerken Ebuzer'in yanından geçerken Ebuzer onlara e, yani bugün kıtabıyla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 Üzerine Üzerime diyor örtü örterler diyor. O an, e, anlattığı kimse de soruyor. Peki diyor sen namaz kılarken nereye doğru yönelirdin? Kime kılardın diyor. Allah Azze ve Celle'ye Nereye doğru yönel, yönelirdin diye sorunca Allah beni nereye çevirse oraya yönelirdim diyor. Fıtrat üzere çünkü. Subhanallah. Daha Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la tanışmadı bak. Kadınlar tekrar olaya dönüyor. Kadınlar ikinci sefer geldikleri zaman diyor ki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 Hayıflanıyorlar. Vay yazık olsun. Vay bizim, nerede bizim adamlarımız diyor. Nerede bizim erkeklerimiz Ya Gelse de şuna haddini bildirseler Ondan sonra çekip gidiyorlar kadınlar. Bu arada bu iki kadın giderken hayıplana hayıplana, aleyhissalâtu vesselâm ile Ebu Bekir geliyor. Kadınlara soruyorlar, hayırdır ne nedir bu haliniz deyince, kadınlar diyorlar ki, bu sahabi denen adam bizim ilahlarımıza sövüyor diyor.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 Aleyhisselatü Vesselam onun anına elini koyuyor. Sen ne haldesin yani kaç gündemleri buralardasın diye soruyor ona. Ebu Zer de biraz hoşlanmıyor. Yani e, memleketine göndermek istediğini zannederek elini çekmek istiyor. Ebubekir Bekir ona enge engel oluyor radıyallahu anh. Ondan sonra o da diyor 30 gün kadar buradaydı. Peki ne yedin ne içtin deyince e, zemzem diyor.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 Allahu Akbar. Zemzemin mübarekliğine bak. Zemzem içerek 30 gün böyle kalıyor. O bozulmayan zemzem bilirsin. Biz şahidiz 13-14 sene bozulmadı zemzem. Bir donun içerisinde. Allahu Akbar. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki ey Allah'ın Rasul, müsaade et ben diyor buna ikram edin. Onu götürüyor onu. Taif üzümü yediriyor. Diyor ki, ilk defa o zaman diyor yemek yedim diyor. 30 günden sonra. Sonra işte bu Ebu Bekir radıyallahu anh orada zaten Müslüman oluyor. Sonra da Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki, kavmine git belki sen faydalı olur. Senin sebebinde onlar İslam'a girenler diyor. Kavmine gidiyor Gıffar kabilesine önce kardeşi Üneyse anlatıyor bak, Üneyse.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 Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın çıktığını insanlar da işte bu Mecnun'dur, cin çapmıştır falan deyince ya şu adama gideyim de bir diyor bir okuyayım şifa bulsun diyor. Şimdi peygamber'e gideyim onu da bir evsunlayın belki şifa bulur benim elimle diyor. Bu dımad denen adam. Geliyor Aleyhisselatü Vesselam'a Aleyhisselatü Vesselam'a işte söylüyor yani sen diyor belki diyor benim elimle şifa bulursun diyor. Ben, ben. yapıyorum işte şifa dağıtıyorum demeyi getiriyor. Hani Senatullah'ın selam da ilk sözlerini biliyor musunuz? Hani ben size okuyorum ya. İnnel hamdülillah. <gülüyor> hamd Allah'a ait. Nahmeduhu ona hamd ederiz. Ve nesta'inuhu ondan yardım dileriz. Ve nestağfiruhu ona istiğfar ederiz. Men yehdillah vehu muhted. Kim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 Dımad onlara da İslam'ı götürüyor. Onlar da Allah Azze ve Celle'nin hidayetiyle Müslüman oluyorlar. Subhanallah. Ve Hz. Vesselam'ın gönderdiği bir seriye, bir müfreze grubu, onların bölgesine geldiği zaman orada konaklıyorlar. O gıffa, şey, e, dımadın kabilesinde böyle bir kap kaybolmuş. Geliyorlar, ist, ist, istiyorlar. O askerlerden müfrez eden, komutan da oranın ümiri <gülüyor> de diyor ki bu diyor dımadın kabilesidir. Eğer bir şey aldıysanız onlara hemen geri verin diyor. Dımadın kabilesidir bu. Yani Müslüman olmuş. Kavmi de Müslüman olmuş bir kabile diyor. Allah Azze ve Celle ona da İslam'ı ikram ediyor. Allahu Allah. akbar. Radiyallahu anh. Allah onlardan razı olsun. Rahim Onlar İslam'ın ilk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 Bu, bu daveti açıktan daveti artık fark edince bakıyorlar olmuyor Ebu Talib'e geliyorlar. Ebu Talib kim? Aleyhissalatü amcası. Müslüman olmadan ölen müşrik olarak ölen birisi. Ama İslam'a ve Aleyhissalatü vesselam'a çok yardım etmiş birisi. O zaman da Ebu Talib'in sözü çok geçerli. Ebu Talib'e geliyorlar diyorlar ki şu senin Kardeşinin oğlu var ya diyor yani yeğenin, onu çağır diyorlar. O elini çeksin. Yani bu işleri bıraksın manasında Ebu Talip'le konuşuyorlar. Ebu Talip de yeğeni Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı çağırıyor. Diyor ki Ebu Talip, bunlar diyor senin amcalarındır. Bunlar Kureyş'in ileri gelenleridir, efendileridir. Bunları dinle.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 Diyor ki Kulu La ilahe illallah La ilahe illallah deyin diyor Hemen Tiksiniyorlar Nefret ediyorlar Kızıyorlar ve ayrılıyorlar oradan. Biliyorlar la ilahe illallah ne manaya geldiğini Allah'tan başka ilah yoktur Bunun ne manaya geldiklerini Bildikleri için hemen gerisin geriye dönüyorlar Aleyhissalatü vesselam Bak onlara bile Araba malik olacaksınız Yani onlara hükmedeceksiniz